Kürtçikleri basarları Sihirli Çan Bir zamanlar ormanın derinliklerinde Robby adında bir maymun yaşarmış Robi her zaman diğer hayvanlara yardım edermiş Filin taze meyve koparmasına yardım edermiş Anne geyik yokken yavru geyiklere göz kulak olurmuş Ve tavşanın nehri geçmesine yardım edermiş Robi'nin yuvası ormanın tam ortasında duran büyük ve güçlü bir ağaçmış. Her hayvan bilirmiş. Robi hiçbir yerde yoksa ağaçta oturmuş flütünü çalıyordur. Bu Robi'nin bir diğer özelliğiymiş. Flütüyle melodili şarkılar çalarmış. Demek buradasın Robi. Kaplumbağa seni arıyordu. Bah konusunda yardımına ihtiyacı varmış. Bah konusunda mı? Şey, ben onun cümlesini bitirmesini bekleyemedim. Ama tahminimce şey dedi. Bahçe. Ah evet, bana bahçeden dün bahsetmişti. Gidelim. Bir şey merak ediyorum. Acaba neden fülye hep tam burada çalıyorsun? Bilmiyorum. Bu ağacı çok seviyorum. Belki beni deli sanacaksın ama bu ağacın şarkılarımı dinlediğini düşünüyorum. Ya, hmm. çok haklısın. Ne, sen de mi öyle düşünüyorsun? Hayır, onu demedim. Bence sen delisin. <gülüyor> ama Robbie gerçekten haklıymış. Ağaç gerçekten onun müziğini dinliyormuş. Bu Robi'nin bile bilmediği bir sırmış. Müzik ağacın ruhuna dokunuyormuş. Şarkıyı dikkatle dinlermiş. Ve Robin'in her gün flüt çalmasından mutlu olurmuş. Bir gün Robby ağaçta uyurken aşağıdan berbat bir gürültü gelmiş. Ah! Bu ses ne? Ah! Deprem! Deprem! Bu adam da kim? Of. Bu iş zamanımı alacak. Robbie neler olduğunu kısa sürede anlamış. Çabucak yere atlamış. Hey! Ne yapıyorsun sen? Neden bu ağacı kesiyorsun? Patronum bu ağacı teknesi için kullanmak istiyor. Bu ağacın sağlam bir gövdesi var. Hayır! Bu ağacı kesemezsin. Sahi Nedenmiş peki? Dinle. Ben o tekneye güçlü bir ağaç bulmak için günlerimi harcadım. Ayrıca sen bu ağacın sahibi değilsin. Zamanımı harcama benim. Robbie akıllı bir maymunmuş. Oduncuyu korkutup kaçırmaya karar vermiş. Ben sana engel olmaya çalıştım. Ama bu gidişle başına geleceklere razısın sen. Ne demek şimdi bu? Bilmiyor musun? Bu ağacın içinde yaşlı bir adamın ruhu yaşar. Senelerden beridir buradadır. Eğer bu ağacı kesersen o ruh nereye gidecek? Tabii ki senin sırtına yapışıp kalacak. Bana mı yapışıp kalacak? Doğal olarak. Çünkü bu ağacı keser sensin. Sen beni kandırmaya mı çalışıyorsun? Ben sandığından daha akıllıyım maymun efendi. Bu masalı yutturamazsın bana. Şimdi git buradan. Robi, yuvasını kurtarmayı çok istiyormuş. Oduncu işine başladığı an, Robi ağaca tırmanmış ve en tepeye kadar çıkmış. Yoğun yaprakların arasına saklanmış ve çığlık atmaya başlamış. Ah, ah, sen ne cüretle benim yuvama dokunursun! Ne? Bu da kim? Eğer benim yuvamı yok edersen mecburen seninle beraber yaşamak zorunda kalırım. Seni bir daha asla bırakmam insan. Maymun haklıymış. Merak etme insan, seninle iyi dost alacağız. <gülüyor> Acelemle dostum, tekne işi ne olacak? Roby tam oduncuya güldüğü sırada ağ canlanı vermiş. Roby! Sen sen gerçekten de yaşlı bir adamın ruhu musun yoksa? Yani yani ben onca zamandır yaşlı bir adamın ruhuyla mı yaşıyorum ve uyuyorum? <gülüyor> Hayır Roby. Ben yaşlı bir adamın ruhu değilim. Evet. Ben yaşlıyım ama bu ağacın ruhuyum. Senin müziğin beni canlandırdı. Sen akıllı bir maymunsun Robi. Sana bir minnet borcum var. Sen beni o oduncudan kurtardın. Al. Bunu bir teşekkür hediyesi olarak kabul et. Bir çan. Sıradan bir çan değildir bu. Bu sihirli bir çandır. Onu her çaldığında gökyüzü sihirli bir şekilde sana taze meyveler verecektir. Bu hem bana hem de ormandaki bütün diğer hayvanlara faydalı olur. Evet olur. Ama unutma Robi, Bu çanı günde sadece bir defa çalabilirsin. Bunu unutmayacağım. Teşekkür ederim ağaç. Robi, ormandaki diğer arkadaşlarını çağırmak için koşarak gitmiş. Domuzcuk, tilki, eli gelin. Hepiniz birden. No! Robi bütün olayı anlatmış. Hayvanlar çok şaşırmışlar. Ağacın ruhunun canlandığına inanamamışlar. Sen doğru olanı yaptın Robi. Hepimiz seninle gurur duyuyoruz. İnsanlar ağaçları kesmeden önce iki defa düşünmelidirler. Eğer orman yok olursa hiç yağmur yağmaz. Çok doğru ama o çan beni daha çok heyecanlandırıyor. Çalışıyor mu? Bence deneyelim. Göksel deli... Deli deli... Deli deli... de heyecanlıymış. Hemen çanı çalmış. Ve o anda gökten meyveler yağmış. Portakallar varmış. İncirler, elmalar, ananaslar gökten yağıyormuş. Hayvanların hepsi çok mutlu olmuş. Tilki meyveleri yakalamak için koşup sepet getirmiş. Fil hortumuyla bir ananas yakalamış ve bir ısırık almış. Robi ise armut yemek için sadece ağzını açmış. Hayvanlar canları istediği kadar meyve yemişler. Bundan sonra taze meyve aramaya gerek yok. Bu doğruymuş. Robi her gün sihirli çanını çalıyormuş ve gökten meyve yağıyormuş. Bu olay günlerce devam etmiş. Hayvanlar Robi'ye güveniyorlarmış ve onunla beraber çok mutlularmış. Bir öğleden sonra Robi ağaçtan ağaca sallanırken uzakta büyük bir muz ağacı görmüş. Olgun sarı muzlar Robi'nin karnını acıktırmış. Ama Robi ağaca çıkıp o taze meyveleri toplamak yerine başka bir şey düşünmüş. Sihirli çan, çanı çalayım ve gökten bir sürü taze muz yağsın. Ağaçtakileri sonrası için saklayabilirim. Meyveler nerede? Neler oluyor? Çan bozuldu mu yoksa? Oh, bir dakika. Çanı sabah bir kez çalmıştım. Çanı günde sadece bir defa çalabilirsin. Aa, hayır ama karnım çok aç. Robbie tam ne yapacağını düşünürken arkadaşı tilkinin yerde yattığını görmüş. Afedersin, hiç kalmadı. Hepsini yedim. Ah, vay canına. Yemekten sonra uykum geliyor. Hoşça kal Ruby sonra görüşürüz. Biliyor musun yarın taze bir karpuz yağdırmaya çalışalım. Karpuz yemeği özledim de. Karpuz yemeği özledim. Ama ben de yemek yemeği özledim. Ağacı oduncudan kurtaran ben değil miyim? Sihirli çana hakkımla sahip olmadım mı ama karnı aç kalan da ben oldum. Bu hiç adil değil, hem de hiç değil. Robi o kadar sinirlenmiş ki ağaca kolayca tırmanabileceğini ve omuzları kendisi için toplayabileceğini unutmuş. Robi ertesi sabah ağacın yanında durmuş ve çanı çalmış. Bir anda gökten bir sürü meyve düşmüş. Yiyebildiği kadarını yemiş ve kalanını toplamış. Daha sonra bütün meyveleri ağacın arkasına saklamış. Robi, ne yapıyorsun? Arkadaşlarının karnı aç olmalı. İyi de gün içinde benim karnım acıkırsan ne olacak? Bu yaptığın bencilliktir Robi. Herkese yetecek kadar meyve var. Paylaşmak zorundasın. Ben ne yaptığımı biliyorum. Bana o çanı veren sendin. Benim aç kalmam hiç adil değil. Tam o sırada bütün hayvanlar meyve istemek için Robbie'ye gelmişler. Aa, kusura bakmayın dostlar ama çan çalışmıyor. E, defalarca çaldım. Bakın isterseniz bir daha çalayım. Robbie çanı çalmış ama bütün meyveler daha önce yağdığı için doğal olarak hiçbir şey olmamış. Hayvanlar üzülmüş. Ama hiç kimse maymundan şüphelenmemiş. Hayvanlar giderlerken bir dakika benim burnuma değişik bir koku geliyor. Ağacın arkasında ne var acaba Robi? Hey, gelin! Burada bir sürü meyve var. Robi onları bizden saklıyormuş. Bütün hayvanlar oraya gitmiş ve çok şaşırmışlar. Robi, yiyecek paylaşmak istemiyorsan bize söyleyebilirdin. Yalan söylemen gerekmezdi. Ben kendi yiyecek hakkımı seve seve sana verebilirdim. Ben de verebilirdim. Biliyor musun arkadaşım? İstersen bundan sonra bütün meyveleri tek başına ye. Biz senden hiçbir şey istemiyoruz. Robbie arkadaşlarının gittiğini görünce hatasını anlamış ve ağlamaya başlamış. dilerim. Bencilce davrandım. Burada hepimize yetecek kadar meyve var. Her dakika meyve yasa bile onları sizinle paylaşmazsam hiçbir tadı olmaz. Lütfen beni affedin. Robi önemli değil. Seni affediyoruz. Sen bize karşı hep çok iyi oldun. Evet arkadaşım. Artık sana kırgın değiliz. Evet! Artık yemek yiyebilir miyiz? Acıkınca hareketlerim yavaşlıyor. <gülüyor> Bütün hayvanlar meyveleri paylaşmışlar ve karınları şişinceye kadar yemişler. Robby çanı kendi bencil ihtiyaçları için bir daha hiç kullanmamış. Son...